Yeah. stick. Kainat Bugün 27 Ocak Salı Yıl 2015 Ay 1 Gün 27 Kasım 81 1436 Hicri Rebiülahir 6 1430 Rumi Ocak 14 Şair Nef'i'nin Ölümü 1572 1635 Günün Sözü Güneşi kaçırdım diye göz gözyaşı dökersen Yıldızları da göremezsin Rabindranath Tagor Günün Tarihi 259 yıl önce bugün 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde bestekar Mozart dünyaya geldi. 183 yıl önce bugün 27 Ocak 1832'de meşhur Alice Harikalar Diyarında adlı masal kitabının yazarı Lewis Carroll İngiltere'de dünyaya geldi. Nef'i Çağının edebiyat geleneğine uygun olarak İran ve Arap edebiyatını öğrendi. Sadi ve Hafız gibi şairleri inceledi. 1. Ahmet ve 4. Murat tarafından gözetildi. 4. Murat'ın huzurunda Siham-ı Kaza adlı hicivlerini okurken yıldırım düşmesi üzerine Edirne'ye sürüldü. Affedildi. Daha sonra Bayram Paşa'yı hicvetmesi üzerine 4. Murat'ın emriyle boğduruldu. Cesedi denize atıldı Büyük Saatli Marif Takvimi Açık 94.9 AçıkRadio.com ve Açık Gazete Programı başladı Ömer Madras, Can Tombil, Selahattin Çolak ve Emre Gümşer'den oluşan bir ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Yellow River, Sarı Nehir adlı parçayı çalarak başladık günümüze. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından dinleyelim şimdi.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 Sarı Bir ejderhanın ya da insanın deliliğinden ötürü Çin'in en korkulan nehrine sarı denir. Çin, Çin olmadan önce ejderha kaufu, o zamanlar gökte bulunan on güneşten birine binerek gökyüzünü baştan başa geçmeyi denedi. Öyle olduğunda bu ateşe daha fazla tahammül edemedi. Ejderha, güneşten yanmış ve susuzluktan kurumuş bir halde kendisini İlk gördüğü ırmağı bıraktı. Yükseklerden suyun dibine kadar düştü ve bütün suyu son damlasına kadar içti. Nehrin bulunduğu yerde sarı çamurdan uzun bir nehir yatağından başka bir şey kalmadı. Bu versiyonun doğru olmadığını söyleyenler var. Dediklerine göre sarı nehrin onu çığlardan, çamurdan ve çöpten koruyan komşu ormanların katledilmesinden beri, Yaklaşık 2000 yıldır bu isimle adlandırıldığı tarihsel olarak kanıtlanmış. O zamana kadar yeşim taşı gibi yeşil olan nehir bu rengini kaybedince yeni ismini kazanmış. Ve zaman geçtikçe işler daha da kötüye gitti ve nehir bir bataklığa dönüştü. 1980 yılında orada 400 yunus yaşıyordu. 2004 yılına gelindiğinde bir tane kaldı. Onun da ömrü çok uzun olmadı. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugün neler olduğunu da bakacak olursak 1945'te Bugün 2. Dünya Savaşı'nın Sonu Kızıl Ordu son kalan Esirleri de Auschwitz Birkenau toplama kampından temelküz kampından kurtarmışlar nazilerin Almanların Polonya toprakları üzerindeki büyük korkunç toplama kampından bahsediyoruz ve böylece 70 yıl önce bugün bu facianın bir sayfası en azından kapatılmış oluyor. 1973'te bugün Paris Barış Antlaşmaları yapılıyor ve resmen Vietnam Savaşı sona ermiş oluyor ama sadece resmen. Son ölen kişi William Nold Albay son kayda geçen Amerikan kaybı oluyor 1973'te bugün. Sonradan bunun da gerisi tıpkı bir, an, bir önce okuduğumuz haberde size süzün ettiğimiz haberde olduğu gibi gerisinde çok daha korkunç rakamlar ortaya çıkıyor. Yani ikinci dünya savaşında ve bu Yahudi katliamında holokosta olanlara bakarız şimdi. Paris Barış Antlaşması yapıldıktan sonra da Vietnam başta olmak üzere Güneydoğu Asya'da 3 milyon insanın yok edildiği de Ortaya çıkmış oluyor. Ta uzaklardan gelen insanlar tarafından. Onun için bu savaşa kazanıldı. Amerika kaybetti demek ne kadar doğru. Çok tartışılabilir. 3 milyon ölüden bahsediyoruz. Bir evet. de napalm ve başka kimyasal maddelerden. Zehirlenmiş topraklar, ağaçlar, yapraklar. 2011'de bugünse Arap Baharı Yemen'de devrim başlıyor. 16 bin protestocu Sanaha'da, başkent Sanaha'da. ...gösteri yapıyor... ...bundan sonrası da tarih diyelim... ...gerisi çok parlak değil... ...şu anda Yemen'de... Bir, ...birleşik... ...bildiğimiz anlamda... ...bir ülke bulunduğunu bile söylemek... ...çok zor görünüyor... ...müthiş çatışmalar... ...bin bir parçaya... ...ayrılmış bir ülke var... ...ve ülkenin... ...her türlü sorunu... ...bir yana bırakılırsa içecek temiz suyu da yok. Bundan da bahsetmek gerekir. Evet rakamlardan bahsedelim. Savaş öncesi Polonya'da tahmin edilen Yahudi nüfusunun 3 milyon 300 bin olduğu ve neredeyse 3 milyonun da öldürüldüğünden bahsediliyor. Ee, Euro nevizin tuttuğu bir ufak çetele var. Bu korkunç tabloyu Sovyetler Birliği'nde 2.2 milyon insan. Çekoslovakya'da 500 bin. Almanya'da 165 bin. Avusturya'da 65 bin, Fransa'da ve Belçika'da 32 bin, Hollanda'da ise 100 bin Yahudi takip etmiş. Savaş sırasında değil, bu kamplarda ve get doların içerisinde ölen insanlardan bahsediliyor burada. Yani bugün hayranları bulunan hatta Yunanistan'da da artık yerleşik bir duruma gelmiş olan Altın Şafak gibi Nazi partilerinin Yükselişte olduğu da görülecek olursa Tarihin çok çabuk Unutulduğu gibi bir şey var Ama yani Şunu hemen söyleyelim ki Holocaust denen Kabusun çok büyük kabusun ee, Şöyle Olduğunda ben de bir rakam Vereyim Chris Hedges'in iki hafta önce yazdığı e, İlginç çok duyarlı bir Yazı vardı Lola Moses'i anlatıyordu Hala sağ kalmış olan Auschwitz'den kurtulmuş olan bir kenardan bir kadınla yaptığı konuşmayı anlatırken verdiği rakamlar şöyleydi 12 milyon insanı yok etmiş bu dünyadan Naziler ve onlardan 6 milyonu Yahudi yani bu hakikaten akıl almaz boyutta trajik ve absürt bir insan hayatının harcanması diye bahsediyor bundan heces ve tabi yani iyiler ve kötüler diye ayırmanın imkanı yok çok her durumda katil de cellat da kurban da olmak mümkün insanlık halleri yani tabii ki dişi Ghetto Polizail diye de bir şey vardı. Kapolar da vardı. Yahudilerin, Nazilerin hizmetinde olan ve bu ölümlere hizmet eden insanları. Judenreite, Komandos ve Blokelteste. Bunlar da gettolarda ve ölüm kamplarında krematoriumların, insan fırınlarının işlemesinde yardımı oldu. Ama e, SS'lerin yani Nazi'lerin Sturm e, Stadtschutstaffel denen bu korkunç birliklerin e, sefil manevi sefilliğine kendilerini indiren Yahudilerin de e, ya da diğer bütün şeylerin esirlerin de sonu berbat oldu ama yani iyilik ve erdem ya da bu gibi şeyler galip geldi diye yazmak yazmıyorum demiş hecis ama insan sevgisi olağanüstü bir şekilde de galip gelmeyi başarabiliyor. Ben onun hikayesini yazmaya çalıştım. Lola Lola'nın hikayesini de demiş. Çok çarpıcı bir yazıydı. Iki hafta önce çıktı. Lola Moses'in hikayesi. Bugün aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Holokost Kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmişti. 27 Ocak yani. E, Auschwitz Ölüm Kampı'nda uluslararası bir tören düzenlenecek. Türkiye'de de ilk defa e, Holokost kurbanları için Ankara'da bir tören düzenleniyormuş. Böyle bir durum söz konusu. ki anma törenine Rivlin, İsrail Devlet Başkanı Rivlin, Ban Ki-moon, kurumdan sağ kurtulan yüze yakın Holokost e, e, Survivor'ı sağ çıkmış oradan e, kişi. Yahudiler ölüm kampından kurtaran Kızıl Ordu emekli subayları ve İsrail Dışişleri Bakanı, Eski Dışişleri Bakanı Silvan Shalom da katılacakmış. Türkiye'de de Silvan Shalom da e, katılacakmış. Türkiye'yi de Cemil şek temsil ediyor meclis başkanı. Evet bir de açıklama yapmış. açıklamada gelmiş şeyden de. Galatasaray'dan meclis başkanından da Holokost'u kınayan bir açıklamada gelmiş. Onu da söyleyelim. Bu arada dur de Holokost'u Galatasaray'da anlayacak. İsrail Hamas savaşı Shalom'dan da bunu okuyalım. İsrail Hamas savaşının yaşandığı dönemde Türk Yahudilerine yönelik Yahudi düşmanı söylemin atması üzerine Kasım ayında antisemitizme yani Yahudi düşmanlığına dikkat çekmek amacıyla kamuoyuna açık bir gösteri düzenlemişti. Dur de 27 Ocak'ta da holokost anma etkinliği düzenliyor. Yani bu akşam. Bir daha asla başlığıyla yayınlanan bir anma bu. Galatasaray meydanında gerçekleşecek Nazi rejiminin insanlık suçlarının tüm kurbanlarını anıyoruz. Holokost'u Yahudi yurttaşlarımıza yönelik çeşitli kesimler tarafından sistematik bir şekilde gerçekleştirilen ve ülkeyi terk etmelerini istemeye kadar varan ırkçı nefret propagandasının yaygınlaştığı bir dönemde anla'nın ayrı bir anlamı var demiş Durdeciler. Ve soykırım kurbanlarını almak isteyenleri 27 Ocak Salı günü saat 18.30'da bu akşam 6.30'da Galatasaray Meydanı'na Toplantıya da çağırıyorlar. Bunu da söyleyelim. Ve şeyle de devam edelim. Şimdi bugün ha, bir de ölüm haberimiz var. E, popüler müzik tarihinin en tanınmış şarkıcılarından namlı Demis Rusos 68 yaşında öldü. Albümleri 60 milyonun üzerinde satış yapan şarkıcı. Atina'da Higeya Hastanesi'nde tedavi görmekteymiş. Neden olduğu bilinmiyor hastalığın. Ne oldu? Çok, pek çok. 1970'lerde ve 80'lerde çok ünlü şarkıları var. Forever and Ever, Goodbye, My Love, Kama Jutem gibi. Aynı zamanda da progresif rock gruplarından Aphrodite's Child'ın üyesiydi Vangelis'le beraber. E, Mısır, İskenderiye doğumlu, aslında adı Artemios, Venturis Rusos, Yunanlı bir babayla, İtalyan asıllı Mısırlı bir ailenin oğlu. E, kariyerine de yaşında başlamıştı. Kaftanlarla, giydiği kaftanlarla da ünlüydü. Bir ara çok çok da kiloluydu. Kendisi hakkında da Onun kariyeri hakkında da küçük bir sohbetimiz olacak. Kendisini gençlik yıllarından beri tanıyan Ariana programcı dostumuz Ariana Ferenduri. Aslında 8.30'dan sonra 5 dakika konuşacağız kendisiyle de. Evet dönelim. Şimdi haberlerimize Siriza'nın Zaferi ve hemen hızlı bir şekilde e, koalisyonda kurulduğunu görüyoruz. Evet. <gülüyor> Çipras reis gemin e, etmiş ama dini değilmiş. Erken seçimlerden zaferle çıkan Siriza lideri Alexis Çipras'tan bahsediyorum. E, törende kravat takmamış, ince el basmamış, böyle saygısızca hareketler yapmış diyeceğim ama Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Gayet genç bir şekilde, enerjik bir şekilde oraya çıkmış, yeminini etmiş ve ardından da görevine başlayacağına dair de haberlerin ortaya çıkmasına neden olmuş Çipras. Evet, Davutoğlu da Çipras'ı kutlamış ve Türkiye'ye davet etmiş. Son 150 yılda başkanlık görevine gelen en genç isim Çipras son 150 yıl dedi zaten Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık savaşı verip bağımsızlığını kazandığından beri ilk güne kadar geri götürüyoruz yani. Evet. Biliyorum başbakanları bir cumhuriyet sürekli olarak şey demokrasi ve cumhuriyet arada tabii hem işgal dönemleri var hem de faşist dönemleri de var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazizm'in işgaline de uğramıştı ama ünlü faşistlerin yönetiminde da oldu. Bir de 1967 ile 74 arasında gene faşist albayların cuntasında bir faşist dönemden geçti. Ama oradaki albaylar bile Çipras kadar genç değillerdi. Ve konuşması da Alexis Çipras'ın sintagma meydanında seçim zaferi ilan ettiği konuşmada Yunanistan bir sayfayı çeviriyor bir felaket olan kemer sıkmayı geride bırakıyor korkuyu otokrasiyi 5 yıldır süren aşağılanmayı ve acıları da geride bırakıyor diye konuşmuştu bunların da Siriza'nın bir savaş kabinesi kurmakta olduğu beklenen zaferi tam olmadı çünkü bir buçuk puan daha ya ihtiyacı vardı. Dolayısıyla da iki milletvekilliği eksik kaldı. Burada şeyi de söylememiz lazım. 51. gelene 50 milletvekili fazladan veriliyor sistem. Öyle Hı -hı. bu almış haliyle de maalesef yani Siriza için ne yazık ki iki milletvekili kısa kaldı. Böylece normal koşullarda diyor Amەدinsel de bugün yazmış mümkün olmayan yan yana gelmesi mümkün olmayan bir partinin küçük ortaklığıyla koalisyon hükümeti kurulacak. 370 mecliste 162 milletvekilinin doğrudan desteğini alarak işe başlayacak. En hızlı kurulan hükümetlerden biriymiş bu da belki de en hızlısıdır. <gülüyor> Çünkü hemen seçim zafer konuşmasının ardından görüşmeleri oturdu. ANEL bağımsız Yunanlar Partisi Panos Kamenos'la oturdu, konuştu ve hükümeti kurduklarını açıkladılar. İşte Ahmedin'sel bunun bir savaş kabinesi olduğunu söylüyor, bakanlar kurulu olduğunu söylüyor. Neden öyle olduğunu çok zor şartlarda yürütecekler. Onun da neden, neler beklediğini de belki zaten 9'dan sonra 9.30'a kadar Ahmet İnsel'le konuşma fırsatımız da olacak. Siriza'nın evet. savaş kabilesi ne demek diye. da gelir gelmez hemen Avrupa'nın çapraz ateşine tutulmuş durumda. Ben bu bir sabah gazetesinden internet sitesinden aldım. Barış Ergin'in haberi ama aldım adı pişman aldım. Şöyle başlıyor haberin girişi. Küresel krizin başladı 2008'den bu yana %22 fakirleşen komşu Yunanistan dün seçimlerden Türkçünlerini aratmayacak bir replikte çıktı. Fakir ama Onurlu Yunanistanmış bu slogan. Ya peki pişman oluyorsan niye okuyorsun? Siz de diye pişman son... olun diye. Hep beraber pişman olalım. <gülüyor> Senin olurdu. adına. Mı ama ne yapayım? Oldu. Yok yani. Neyse, eee Lagard. Kristin Lagard konuşmuş. Yunanistan'a ayrıcalıklı davrandan ama izlemiş. Avro bölgesi içinde oyunun uyulması gereken kuralları var. Bazı ülkeler için özel kategori yaratmamızı demiş. IMF'e başkanı. Çok eşittikçi ve dengeci bir insan olsa gerek. Yunanistan'ın borçlarının silinmesini kabul etmemiz mümkün değil diyor aynı zamanda. Evet. Le Monde'da özel bir demeç vermiş. Christine Lagarde ve kendisi için önceliğin diyalogu tesis etmek olduğunu söylemiş. Yapısal reformlar konusunda neden geçikme olduğunu, bunun telafisini beklediğini söylemiş. Çok ...otoriter bir görüntüsü de var... ...hanımefendinin... ...beni şahsen ürkütüyor ama... ...şey... E, ...Çipras ve diğer... ...partinin genç... E, ...takımı... ...ondan bu kadar korkarlar mı... ...onu bilemeyeceğim yani artık... ...daha ürkecek bir taraftır kaldım zaten... Evet. ...kaybedecek neleri var Yunanistan'ın onu da düşünmek lazım... ...evet... ...yapılması gereken reformlar demiş... Yunanistan'ın borçlarının silinmesini kabul etmek mümkün değil. Hakkaniyet sorunudur. Avro bölgesi içinde oyunun uyulması gereken kuralları var. Bazı ülkeler için özel kategori yaratamayız demiş. Senin de dediğin gibi. Ama Avro bölgesinden de çıkabilirler. Doğrusu. Owen Jones'da The Guardian gazetesinde bağımsız Yunanlarla e Sirizan'ın koalisyon kurduğu haberinde Sirizan'ın zaferi politika, umut politikası işte böyle bir şeydir demiş. Umut politikası tarihi bir sınır aşıldı ve orta yaşlı çalışan kadınların rolüne dikkat çekiyor. Büyük bir örgütleme, önemli bir analiz yapıyor aslında. Ee, yani Mesela şeye gidiyor, Britanya gibi bir yerden e, buraya gitmek insanı şaşırtıyor demiş O'nun Jones yazısına başlamış. Cameron'da zaten <gülüyor> attığı tweette Yunanistan seçimleri Avrupa genelinde ekonomik belirsizliği arttıracaktır. Bu nedenle İngiltere planın, planımıza bağlı kalmalı, içeride güvenliği sağlamalıdır şeklinde konuşmuş. Orada da büyük bir korku varmış. Şeye girmiş... Owen Jones finans maliye bakanlığına orada çalışan kadınlar vardı diyor temizlikçiler pek çok Yunan vatandaşı gibi onlar da işlerini kaybettiler birisi şöyle demiş biz rakamlardan ibaretiz insan olarak filan değil sadece birer rakam olarak geçiyoruz hayatta demiş. O tarihten beri de kamp yapıyorlar, <gülüyor> Şeyle, polis, özel kuvvetleriyle mücadele halindeler, temizlikçi kadınlardan bahsediyorum. Ve ikonik, yani bu kemer sıkma politikasının ikon unsurları oldular. Kampın etrafında da posterler var. ...mesela bir mutfak... ...bulaşık eldiveni içinde... ...havaya kaldırılmış bir yumruk. Böyle... ...birisi bir başkasında... ...Yunanistan'ın... ...rezil olmuş... ...politik... ...elitinin... ...hepsinin mutfak süpürgesiyle... ...evdeki süpürge... ...çalı süpürgesiyle süpürenlerin... ...şeyi filan gibi... ...yani şey diyorlar işte geriye almalıyız. Hayatlarımızı onca yıl sonra tekrar mutlu olmak istiyoruz diyorlar. İlginç bir şey aslında. Evet. Ve sesleri de yoktu hiç şimdiye kadar diyor. İlk defa olma ihtimali çok kuvvetle var. Bakalım çok heyecanlı bir durumla karşı karşıya kalacağız. Zaten bu Çipras'ın zaferini konuşmaya devam edeceğiz. Birkaç ilginç haber daha var. Ama Avrupa tedirgin. Bunu söylemek gerekiyor. Evet. günün haberlerinin ardından Avrupa'nın tedirgin olduğundan bahsedilebilir. Zaten kuvvetle. Bu arada Twitter'a ifade özgürlüğü hakkında saygı göstermesi gerektiği belirtilerek dava açılıyor. Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz'in Twitter'a çektiği ihtarda içerik engellemeye devam ederseniz Türkiye ve Amerika Birleşik Devleti'nde tüm yasal yollara başvurmaktan geri durmayacağız diyorlar. Bu da ilginç bir gelişme. Twitter'ı karşılarına alan Yaman Akdeniz programcılarımızdan ve dostlarımızdan Kerem Altıparmak'ta çok sık konuk oldu. Çünkü boyun eğdi Twitter. Yani Erdoğan'ın hemen bu yolsuzluk operasyonu ardından geldiği ve seçimden hemen öncesinde denk gelen... Twitter'a sansür ve kapatma, erişim engelleme durumuna boyun eğdi, bir şey yapamadı. Ardından buraya gelip temaslar da bulundu Twitter'dan yetkililer. Ve sonra bölgesel, lokal e, sansürlere uygulanmaya başladı. Bununla da alakalı hiçbir şey söylemedi Twitter. Evet. Ve aynı şekilde de devam ediyor. Ve mücadele da, de devam ediyor. Mücadele de devam ediyor ama işte görüyorsunuz, kullanıyorsunuz aynı şekilde neyin ne olduğunu da tam olarak hakim olmadan... E, mücadeleyle bu kapatılan siteleri karşı e, kapatılan tweet, Twitter hesaplarına hesaplarını karşılaştırdığınız zaman aradaki orantısızlığı göreceksiniz ama muazzam sayılardaki Twitter hesapları kapatılıyor ve bunlar gazetecilerin Twitter hesapları. Evet. evet. Yaman Akdeniz ve e, arkadaşları da işte bunun karşısındalar. Kelime artırmak. Evet. <gülüyor> Bununla mücadele ediyorlar. İki de şeyi de söyleyip araya girelim. 2000 yani Sansür demişken 2014'ün son 3 ayında 13 esere sansür 4 konuya yayın yasağı konmuş. Ee, Biyanetin Bağımsız Yetişim Ağı'nın medya gözlem raporuna göre. 22 gazeteci 10 dağıtımcı 2015'te hapse girmiş. 33 medya temsilcisi 2 site 1 Twitter hesabı saldırıya uğramış. 43 gazeteci gözaltına alınmış. Bakın. Okay muazzam bir rakam yani. Ve bu basın özgürlüğüyle ilgili çok kaygı verici ifade özgürlüğüyle şeyler bir de gene kaygı verici, son derece kaygı verici bir şey daha var. Sirizan zaferi bir buçuk gün idare etti artık iyi haberler. Tamam. Yok yok var iyi haberler. S yani S sit alanlarını hassas ilan edip ...imara açılması... ...şey var, projesi var... ...bu da çok önemli... ...T24'ten okuyabiliriz... ...ekonomi politikasında imarla rant sağlamanın... ...önemli bir alan işgal ettiği hükümet... ...yeni bir düzenleme ile hassas alan tanımlaması... ...getiriyormuş... ...Cumhuriyet'ten Emre Döker'in haberi bu... ...T24 oradan almış... ...yeni kültür ve tabiat varlıklarını koruma... ...genel müdürü Osman İma'ya da açıklamış... ...hassas alan tanımlaması... Sit alanları da böylece imara açılacak ve üzerlerindeki kaçak yapılar da böylece kurtarılacakmış. Günün en iyi haberlerinden bir tanesi belki de ilk yarım saatin en iyi verilmesi gereken haberlerinden bir tanesi de Kobani'den geliyor. Geçen yıl 15 Eylül'den beri devam eden çatışmalarda Kürt güçlerinin kentin tamamını 15 Eylül'den beri tamamını ele geçirdiği haberi ilk kez dün geldi. Köylerde hala işit ve sempatizanlarının bulunduğu olduğu söyleniyor. Ama dün itibariyle şehrin tamamına yakını YPG, Peşmerge, Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilmiş durumda. Bunda söylenen Suriye İnsan Hakları gözlemevi Evet. Halay çekilme çekildi birçok yerde. Polisin de zaman zaman müdahale ettiği de görülüyor dün. Evet. İstanbul'da ve başka şehirlerde Irak ordusunun IŞİD'i Diyala bölgesinden tamamen attığı da açıklanmış. burada. Bir diğer haber. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık gazete. <gülüyor> Hello, Ariana. Good, Hello, morning. good morning. Good morning. Well, uh, let's first congratulate you for the series victory, and then <laughs> we'll talk about the Demetriousos. Yes, uh, thank you for the congratulations about the series victory. Uh, it was expected uh, during the last period became very obvious, at least to us, I mean, to the people who are observing politics in Greece, that uh, there was a very strong trend towards a uh, complete change in the approach of uh, Greek politics in Greece and, and uh, negotiations towards uh, Europe. And I think it, uh, it was an unavoidable result to the, at the expense, of course, of of uh, the conservative uh, Parties in Greece who were not expecting that and uh, but they will have to deal with it from now on. let me just uh, translate it for our listeners Ariana ferendi bizim e, çok eski ve köklü programcılarımızdan biri burada gazetecilikte yapıyor aynı zamanda uzun süreden beri Şey, ve e, şimdi öncelikle demiş Rusos'la ilgili konuşacaktık ama e, Tabi ki Siriza'nın zaferiyle sonuçlanan son Yunan seçimlerini de sordum kendisine Ve e, beklenen bir şeydi diyor Fakat e, bundan sonrasının tabi ne kadar zor bir şey olduğu konusunda da hemfikiriz Yani bu uzun bir süreden beri en azından muhafazakarların Uh, it, it was uh, quite uh, difficult times in Greece, uh, especially on the economical aspects of it, wasn't that? uh It was. Uh, I mean, uh, what perhaps people who are not living in Greece do not realize is how Difficult it became on a personal level to a great majority of uh, Greek people. Uh, we had a huge, uh, we still have a huge percentage of unemployment, especially uh, young people. About uh, uh, two hundred uh, uh, diploma holders, PhD holders. Uh, I mean, the best brains of Greece have emigrated uh, in order to find employment abroad. Uh, the remaining people, the pension holders, have seen their uh, pension reduced by forty percent uh, Most people have seen their income shrank, and these are the lucky ones because uh, most of them most of them are without jobs or the ones who are with jobs are not paid properly uh, they are just uh, the employers who are also suffering or most of them are suffering are seeing their um, Uh, They are just uh, covering the social security uh, contributions for their employees. Mm -hmm. uh, there is a there is a general was a general break up of the social structure, uh, and uh, the uh, the uh, labor relationships had been uh, completely destroyed. Uh, nobody was safe. Uh, the employer could uh, dismiss you from work without payment. At any moment, uh, most people were just working for, still working for a very, very small salary. And the worst is that the people who are actually covering the expenses of their families are the grandparents who are uh, doing that with a very meager pension. So there is a complete complete change and complete, uh, how can I say, uh, complete change of what people thought Greece was. Greece was uh, people were uh, living well uh, just before the beginning of crisis. Uh, Greece had uh, one of the highest uh, growth rates in economy in the European area European Union area, uh, which of course now is a dramatically different uh, picture Yes. Ya yani Ariana'ya bir de ekonomik olarak, ekonomik ve sosyal olarak ciddi bir sıkıntı olup olmadığını, yani hepimizin bildiği bir şeyi de kendisinin gözünden Yunanistan'da neler olup bittiğini sordum. Ve Ariana da dedi ki yani Yunanistan'da bulunmakla ancak görülebilecek, dışarıdan pek görünmeyen bir şey vardı. Kişisel planda büyük bir çöküş yaşandı. 200 bin kişi en iyi eğitimli kesimleri, doktorallar, master yapmış olanlar vesaire göç etmek zorunda kaldılar. Beyin göçü oldu. Ayrıca mesela emeklilik maaşları %40 gibi korkunç oranlarda düşürüldü. Gelirler, gelir seviyeleri de fevkalade yüksek bir şekilde düşüşler kaydetti. Ve bunlar da daha şanslı olanlardı. Genel olarak bir toplumsal çöküş yaşandı. İş ve işçi güvenliği, işçi sağlığı meselesi yıkılıp gitti. Çok küçük ücretler karşılığında ve işverenin tamamen insafına bağlı kalan bir şekilde çalışıyordu insanlar. Yani iki düden arasındaydı işten çıkarılmak vesaire. Dolayısıyla da Yani çok ekonomide gelişme yüksek bir büyüme halindeydi. Halbuki o da e, dedi gitti. O dolayısıyla çok büyük bir değişiklik gerçekleşiyor. E, bakalım bundan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz. Soaryana... E, We will have to leave it with that, but uh, let's talk about Demis Roussos, whom you know from your youth days, I believe. Could you just please tell us about how yes. what uh, kind of a person he was? Uh, yes. Um, well, um, I, Demis Roussos, uh, I think one of the best voices of uh, our times and the best musicians. Uh, he was a classmate of one of my cousins in Athens when I was in Athens uh, when I was st still at uh, the lyce uh, school. Uh, so he uh, was uh, my cousin who was going to a French uh, school in uh, in Athens, and Demosthenes uh, was uh, one of the generation uh, of uh, young generation of Greek uh, Greeks from Egypt. It was uh, his uh, parents had been evicted, like a lot of Greeks in the uh, uh, mid 60s, late 60s, from uh, from Egypt. Alexandria. Uh, uh, uh, uh, Alexandria. Most of Greeks. It was a very sizable community of Greeks in Egypt, Alexandria and Cairo. Uh, they were. Uh, they had to live after Nasser's uh, revolution. A lot of them were quite wealthy, and they. Came to Athens. That means that when we were going to school, we had a lot of classmates who were from Egypt. Uh, we, they were, you know, very, uh, very knowledgeable. They liked art. They liked uh, they all of them liked music. They spoke French, English. They were quite uh, <laughs> uh, educated uh, mm -hmm. young people. So my cousin uh, introduced me to Demosthenes, who was his classmate just let me translate a bit okay. please. Demis Rousos'u gençliğinden beri tanıyıp tanımadı, yani tanıdığını bildiğimi söyledim Eryana'ya ve nasıl oldu bu tanışıklık dedim. Kendisi ben Atina'da yaşarken diyor Eryana Ferendino, kuzenim oradaki Fransız okuluna gidiyordu ve lisede, lise yıllarında ve onun Demis Rusos da e, Yunanistan'ın en parlak seslerinden ve müzisyenlerinden biridir. Onu da söyleyeyim dedi başta ve kuzenim Fransız okulunda onun arkadaşıydı e, diyor. Burada, aslında o dönemde e, Mısır'dan gelen e, hatırı sayılır bir Yunan göçmen daha doğrusu Mısır'da doğmuş büyümüş olan başta İskenderiye ve Kahire'de olmak üzere Mısır'da yerleşmiş ve oldukça varlıklı iyi eğitim görmüş bir Yunan topluluğu göç etmek zorunda kalmışlar işte oradaki siyasi gelişmeler darbelerden filan sonra ve Mısır'dan çıkmışlar. Yunanistan'ın ve özellikle de Atina'nın e, sosyal hayatına dahil olmuşlar. Hepsi çok e, İngilizce, Fransızca bilen sanat e, eğitimleri yüksek. Müzikle ilgilenen, müzik, edebiyat gibi şeylerle çok yakından ilgilenen e, seçkin bir topluluk olarak geldiler. İşte o da onlardan biriydi. Birkaç dil konuşan, hepsi iyi müzikten anlayan. So, Uh, so, uh, I at that time uh, I was uh, trying to be a musician. <laughs> uh, I had uh, I was attending classes to learn uh, saxophone. Uh, from uh, I, I was uh, part of a band uh, in my island, Isaca, and uh, we had a professional band there. I was part of that band. And uh, I had liked it very much, and I was very seriously considering in following a career as a musician. So it was, you know, a, a young girl, a lycea girl playing saxophone. It wasn't a very, <laughs> rather <laughs> <Yeah>. unusual <laughs> yeah. phenomenon. Uh, so somehow my cousin thought uh, it would be good if he introduced me to this friend of his, Who was, uh, maybe you don't know that, who was playing not bass guitar, uh, wasn't singing, but he was playing the trumpet. <gülüyor> <gülüyor> so maybe you can because that, yeah. that's quite funny. Okay, a Ve saksafon çalıyordum. O sıralarda da saksafon çalan bir genç kız pek sık rastlanan bir şey değildi. Oldukça sıra dışıydı. Ve ben ciddi olarak bir grup da kurmuştuk. Yani bu geldiğim adadan gelen insanlarla beraber bir grup da oluşturmuştuk. Ve ciddi bir şekilde kariyer olarak düşünüyordum. Diyor işte bu sözünü ettiği, daha önce sözünü ettiği kuzeni de ya da kuzini... E, bir şey yapmış seni bir arkadaşımla tanıştırayım demişti Mısır'dan gelen o da böyle ilginç şey çalıyor ve trompet çalıyormuş o da onunla tanıştırmak üzere herhalde demiş Rusosla karşılaştı. Then then um, he we met at the, a common friend's house. Uh, that common friend was a classmate of mine, a girl, Iphigenia. Uh, she was uh, also an aspiring musician. She was uh, learning uh, piano. She was taking piano lessons, but mm -hmm. she was, uh, you know, quite advanced in that. And uh, this Ifigenia was the daughter of the head of Columbia Records. <laughs> oh, yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> so uh, it was quite, uh, uh, she had, a, I remember, a uh, a kind of a house where lots of musical instruments uh, were there. So we decided to start uh, rehearsals with uh, Demis at his trumpet, with Yenia in her piano, very old piano, German, I remember, and me with my Orsi <laughs> uh, saxophone, saxophone. <laughs> <laughs> <laughs> which by then uh, had been given to me as a present because my father thought that maybe I would one day become a professional saxophone. Uh, so we started, the area where we were rehearsing was uh, somewhere in uh, Athens, actually not far from the house of Tsipras today, of our present prime minister, quite oh, near. Oh, is that so? Okay, just <laughs> let little <laughs> Şimdi bu ilginç rastlantılarda birbirlerini kovalıyor tabii. Bir sınıf arkadaşı Ifigenia, o da bir piyanist olmaya çalışıyormuş ve bu ya Columbia, Plak şirketinin de herhalde Atina'daki temsilcisinin yani bölümünün kızıymış. Ve piyano havestisiymiş o da, bir piyanist olmak istiyormuş ve böylece Demis Ruos şeyde e, trompette e, şey ifigen piyanoda ve Ariano'da e, saksafonda olmak üzere bir grup oluşturmuşlar Atinadı ve çalışmaları yaptığımız evin de diyor. Bugün e, Çikrasın e, evine oldukça yakın olduğunu, mahalle arkadaşı olduğunu da belirtmek lazım. Tabi pek o zamanlar ortada yok şimdi yaş meselelerini fazla konuşmamız lazım. <gülüyor> and then what happened? And then and then um, we became very serious about that. I remember um, then um, my father had a driver and. Uh, We uh, we were, uh, you know, the others, uh, Demis uh, was uh, just going to school or uh, just finishing school, just finished school, actually, mm -hmm. finished school. Uh, and uh, we were still going to school and I was living quite far. I was living uh, in the north suburbs of Athens, so it was quite a long way to come uh, down to the center of Athens. The driver was packing all the instruments in the boot of the car. <laughs> <laughs> uh, and to these those instruments, the um, drums were added later because Demis brought a drummer with him. Uh, I don't remember. I remember his name was Antonis. I I, I never saw him uh, again after that. Uh, but he was a drummer with whom he was uh, here. He was friends, and he decided to bring him with him. Anyway, uh, we started those funny rehearsals. Uh, I remember Dennis telling me, um, that's very unusual, and why did you choose a saxophone? And uh, I remember telling him, I liked it because it's like a voice, I said. Ah, oh, he said, well, trumpet is like a voice, too, he said. So we can have <laughs> two voices in the group. <laughs> we don't need a singer. Uh then we became quite friendly, and uh, one day I went to his house. He was living in a small apartment with his mother, and the mother was a, a dressmaker, I remember. And uh, we, uh, because, you know, the people <coughs> who came from Egypt were, some were rich, some were able to bring their money or their belongings, some were not. Mm -hmm. By the way, another one from Egypt was Manos Luizos, of course. Mm -hmm. uh, he, too, came to Athens during that period and uh, got involved in music. Very similar, similar uh, backgrounds. So mm -hmm. his mother was a dressmaker and we were uh, rehearsing in his flat. In the, I remember in a very small room, which was mostly covered by his mother's dressmaking table. So we, <laughs> we, we, So we had to, you know stand side by side in order to rehearse, because there was no <laughs> space. Uh, and uh, uh, was uh, Vangelis anywhere near? At the Vangelis? Top? No. Vangelis um, was going to come very soon after that. Uh, and uh, actually, it uh, marked, if you like, the end of my career or the beginning of his career. Because <laughs> <laughs> at uh, some stage, that assembly in Ifigenia's house more or less scattered around, because Ifigenia decided she wasn't very interested in that. Uh, I... Uh, Oh, I was still interested, but then uh, Dennis one day he says to me, look, he said, uh would you like to come on Saturdays to a place that uh, we appear, it's a kind of a coffee bar uh, near my house in the north part of Athens, and uh, there is me, there is somebody else called Vangelis, this is where Vangelis comes in, uh, And somebody else in the drums, you can play your saxophone. Uh, I will probably play my trumpet, but maybe I'll play also guitar and I may sing and we can form a group. <laughs> <laughs> so uh, I said, who is this Vangelis? He said, he's a friend of mine. He's a very good musician. So I think Vangelis was also from Egypt, if I don't, uh, mm. if I'm not mistaken. So he uh how şeyi going És translate it, azért nem tudom, hogy miért nem hogy miért nem tudom, hogy uzak nem tudom, hogy miért nem tudom, hogy miért nem tudom, hogy Demis Rusos'ta Andonis adlı bir davulcu da getirmiş. Başladık diyor. Neden saksafonu seçtin diye sormuş. Alışılmadık bir şey diye demiş sormuş. E, çünkü insan sesine benziyor diye ses gibi. E, ben de trompet de onu seçtim. Dolayısıyla şarkıcıya ihtiyacımız olmayacak demiş çalışmalar sırasında. E, fakat ondan sonra e, şeyin e, Demis Rusos'un evinde buluşmaya başladık ve orada Terzi'ymiş e, annesi Mısır'dan gelen. O da yan yana orada duruyorduk. Çünkü ortalık küçük bir evdi diyor Terzi malzemesiyle doluydu dikiş malzemesiyle. E, zor çalışıyorduk. E, arada İfigenia artık o tanışmalarına vesile olan kişi <gülüyor> İfigenia. Aradan o vazgeçti piyanodan ve biz işte bu arada tam da ben de şeyi sordum. Aslında Yunanistan'ın yetiştirdiği önemli müzisyenlerden, bestecilerden olan Van Gelis nerede devreye girdi diye. Çünkü Afrodite Child adlı çok ünlü grupta da birlikte olduklarını biliyoruz demiş Rusos'la. Afrodite'nin çocuğu adlı grupta. İşte o da cumartesileri bizim evin yakınında Kuzey Atina'da bir kafe var orada çıkarız sen de gel saksafon çal bize benim arkadaşım müzisyen Vangelis var beraber yaparız demiş ve Vangelis'in kariyerinin başlamasıyla benim kariyerimin bitişi aşağı yukarı denk <gülüyor> aynı zamanlara denk geliyor dedi Ariyana ve böyle bu maceranın da son kısımlarına doğru geliyoruz I think uh, we've got yes. <laughs> oh. And that was of course uh, so he says uh, at this time of course I made the mistake of my life. <laughs> <laughs> <laughs> so I said I'm too busy with my homework <laughs> with school. Uh <laughs> I won't be able to and besides my mother wouldn't let me. <laughs> <What was that? laughs> what a pity uh, what a pity yes what a pity uh, and of course it was a little bit of an excuse because uh, I was my homework was I was very uh, I was good at school I was able to manage that but uh, I think I was uh, I didn't take it so serious uh, so I didn't take it was so serious Uh, as it was, it turned out to be. Of course, this, as you said before in your translation, that was the group uh, Aphrodite's Child. Mm -hmm. The uh, uh, the cafe bar that they were appearing, it's called Alaska. It is a very old, historical cafe bar in uh, the area of Kifishya. I'm sure some of our listeners know that. And that's how they started. They started every Saturday and very soon after that they went to a place in Hilton, Athens, which was called Galaxy. It was another another place in Athens where they could perform. Of course, I saw him after that. Mm, I saw him in London. Right mm -hmm. Yes, I saw him in London uh, when I was in, living in London. I said, Demi, me, I mean, what a pity we didn't. <laughs> he <laughs> said, well, <laughs> we invited you then. And of course, he remembered everything. And of course, I still keep his... Um, Uh, Musical uh, scores that he had given me, mm -hmm. solfeggio with, uh, with some very stupid, uh, uh, how can I say, stupid tunes that I was playing then, like uh, Argentinian tangos and the conversitas and all that. So, oh, I, <laughs> uh, so yeah, I still have his. <laughs> yeah. Uh, his uh, will you be playing them in some the <laughs> <laughs> Yes. <laughs> I so. I'll try. I will try. Thank you very much Ariana for being Thank with you. us. Thank you. Thank e, Ar you. son kısmını da konuştuk işte Demis e, bu dünyanın En ünlü popüler müzik sanatçılarından biri olan Demis Rusos'un 68 yaşında ölümü üzerine programcımız sandıktaki sesler programını da yapan yıllardır birlikte çalıştığımız Ariana Ferendino'dan dinledik. Çok özel, ilginç bir hikaye ve sonunda işte Vangelis'in başlamasıyla beraber ben de ben de bir bahane olarak kullandım diyor ve zaten başka bir kariyerde derslerimi bahane olarak kullandım ev ödevlerimi ve bıraktım yavaş yavaş ve onlar sonra işte Alaska diye bir kafede de çaldılar uzun süre yani çok meşhur oldular zaten sonra da Galaxy diye bir yerde Hilton Atina'daki Hilton'da da çaldılar Ve büyük bir şöhret oldu da zaten ayrı ayrı da hem Afrodash Child olarak hem de Demis Russos kendisi de 60 milyondan fazla albüm satmış olan birisi. Yani tarihe geçmiş rekorlar kitabına bile geçecek kadar şey. Sonradan peki gördün mü sorusuna da şöyle daha doğrusu ben sormadan söyledi yani Ferentino'da. Londra'da BBC'de uzun süre çalıştı. BBC radyosunda Ariyan'a. Orada tabii karşılaştık ve ne kadar yazık oldu. Bak sen de şimdi meşhur olacaktın filan demiş. Demiş. Rusos birlikte de çalardık demiş. Tabii hala taşıyorum şeylerini, notaları. O çalışma birlikte nota döneminden kalan nota kağıtları filan bende dedi ve hatta o dönemden çal, çalış, çaldığımız plaklar tangolar vesaire Arjantin tangoları da var e, onları da e, sandıktaki sesler programında senden dinlememiz mümkün olacak mı dedim Mariana'ya e, çalışacağım bir şeyler yapmaya dedi bu şekilde de demiş Rusos'un Ardından arayan aferin dünuyla konuşma fırsatımız oldu. Bir saati de bu şekilde kapattık. Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet bir hayli hareketli bir haftaya girmiş olduk. Bu Yunan seçimleriyle özellikle Türkiye'de de sol kesimi epey etkilemişe benziyor. Biraz bundan konuşmaya devam edelim. Senin de yazın radikaldeki bunun üzerinde zaten bir savaş kabinesi anlı Çipras'ın söylüyorsun. Neden böyle olduğunu, neler gelebileceğini de konuşma fırsatımız olur belki diye düşünüyorum. Evet. E, savaş kabinesi tabiri biliyorsunuz çok büyük bir tehlike karşısında ülkede o tehlikeyle mücadele etmeye odaklanmış amacı ne sadece kısa vadede bu olan bir yönetim anlamına gelir ve savaş kabinesinde o, o böyle bir hedefin en etkili biçimde göğüsünü gerçekleştirilebileceği bir e, dar e, bir e, kabinedir e, genellikle bununla bun, ifade edilen e, siriz'anın e, mecliste e, iki milletvekili eksik e, yetersiz kalması nedeniyle bir koalisyon kurma zorunda olması Tabii ki bir talihsizlik e, sirizanın tek başına iktidar olması kendi elini belki daha rahatlatırdı. Diğer taraftan bunu e, koalisyon kurduğu e, parti bağımsız Yunanlılar 2010 yılında yeni demokrasiden ayrılıp 2011 yılında e, bir parti kurmuştu. Panos Kamenos ve e, Bu bağımsız Yunanlılar aşırı sağ ama popülist, klasik bir popülist Yunan Sağ Partisi. Kendisi de zaten çok iler tutar bir adam değil. Kendi hakkında işte Yunan yardımlarını kullanıp giripdeki akrabasının evini yaptırma, tamir ettirmekten... Benzer e, suçlamalardan e, Soruşturmalar da yapılmış Diğer taraftan e, Bu e, partinin Çok ciddi bir göçmen karşıtı Homofobik ırkçı diye denebilecek e, sö Söylemleri var Partiden ziyade Bu e, kişinin var Yani e, bu Panos Kammenos'un var Hakikaten E, yüzüne bakılacak bir kişi değil e, normal koşullarda. Fakat e, Siriza'nın elinde e, meclisteki diğer altı parti arasında bu konuda yani şu bir e, asli mücadele odaklanmış bir e, hükümetin çok büyük bir e, yurt dışındaki alacaklarıyla vereceği çok büyük bir bilek güreşine odaklanmış hükümetin e, yanında onu kösteklemeyecek. Bu alanda ona E, ayak bağı olmayacak tam tersine e, belki e, onu e, ondan daha radikal bir pozisyon alıp belki spirals'ın pazarlık gücünü rahatlatacak e, bir e, müttefi ihtiyacı vardı ve bu müttefikler e, arasında e, dört tane seçenek vardı. Bu dört tanenin bir tane yani yeni demokrasi olamazdı bu elbette altın şafak düşünmeyelim bile neo Nazi Partisi. PASOK yeni ile aynı konumda, bunu da dışında tutmak gerekirdi. Geriye kalan partiler arasında Komünist Partisi zaten baştan Siriza ile bir ittifakın söz konusu olmadığını, çünkü kendi programlarının NATO'dan, Avrupa Birliği'nden ve Avro'dan çıkmak olduğunu E, söylüyorlardı Dolayısıyla Partisi partisiyle bir, bir ittifaka girmek mümkün değildi e, Geriye kalıyor iki tane parti e, Bu partilerden Bir tanesi e, Geçtiğimiz sene kurulan e, e, Merkez sağ Biraz postmodern e, Biraz STK görünümlü Ama oligarklarla da yakın ilişkide olan e, To e, Potami Nehir, Nehir partisi evet. e, Onunla işbirliği yap, yapacağı e, varsayımı da hakikaten gündemdeydi. Fakat e, o parti e, böyle bir e, savaş kabinesinde e, daha çok e, yumuşak karın haline gelecekti zannediyorum için. Bir de aynı zamanda e, daha e, klasik e, merkezsa e, yani bir e, yeni demokrasinin Aslında yeni demokrasinin daha temiz haline oynayan bir parti Topo Tami. Güçlenmesi tabii Yunan e, siyasetinde yeni demokrasinin de e, e, temizlenmesi açısından gerekli, güç, iyi, olumlu bir gelişme olacaktır. E, geriye geriye bu parti kaldı. Zaten şunu belirtmekte yarar var. Biraz yanılmıyorsam bundan 5-6 ay önce e, iktidarda... E, Koalisyon kurulması gereği olduğunda e, şeyin, e, Panos e, Kamenos'un Anel, Bağımsız Yunanlılar ile'nin e, desteğini alabileceklerini belirtmişti. Tam e, aynı şekilde Kamenos da söylemişti. Evet. Bu iki parti arasında bir tek ortak nokta var. Bir tek ortak nokta. Herkes bunu söylüyor. E, baktım e, bu sabah Danikon Bendit. Bu rezalet, bu e, böyle bir anlaşma yapılmaz, e, Pasok ulaşıyor zaten, bu e, Sipras, e, Papandro ulaşıyor, e, e, Siriza zaten Pasoklaşıyor falan filan diyor. Ama en sonunda geldiği noktada bu iki partinin, e, özellikle de e, Panos Kamenos hakkında söylemediğini bırakmıyor haklı olarak, e, ama bu iki partinin oluşturduğu koalisyonun artık e, desteklenmesi gerektiğini çünkü e, bu iki partinin hakikaten tek okna, ortak noktası var. Kemer sıkma politikalarını e, son vermek, gevşetmek ve yeni bir e, iktisadi sosyal e, sayfa açmak e, Yunanistan'da. Bunun da başlayabilmesi için önümüzdeki 6 ay zarfında 6 ay rastgele söylüyorum 4 ayda olur 1 yılda olur ama önümüzdeki 2015 yılı içinde e, Yunanistan'ın e, kamu, e, Yunanistan'ın e, alacaklarıyla ki bunlar IMF, e, Avrupa İstikrar Fonu, Avrupa Merkez Bankası ve çoğu büyük çoğunluğu Avrupa devletleri olan e, kamu alacakları yani 310 e, milyarlık dış borcun e, 240 milyar e, avrosu Ee, bu kamu alacaklılarına yönelik Dolayısıyla onlarla pazarlığa oturacak Ve e, Bunun yeniden yapılandırılması lazım Yeniden yapılandırmada da üç, e, Pardon 4 tane e, Boyut var hı hı. Birincisi zaten e, e, Eski anlaşmada e, 30 yıla Çıkmıştı e, borçların Vadesi bunun e, daha uzatılması 50 yıla çıkartılması Eski anlaşmada E, faiz oranları %1'e kadar düşürülmüştü. E, bunun belki biraz daha düşürülmesi ama bunlardan daha ziyade esas pazarlık konusu olacak olan şey Yunanistan'a e, soluk almasını e, kamu kaynaklarını e, yeniden e, toplumsal e, dinamiği harekete geçirecek paramparça olmuş olan sosyal, sosyal devleti kısmen oluşturacak, yoksulluğun çok arttığı toplumda bir yeni dinamik yaratacak bir soluk almaya ihtiyacı var. ve Pazarlığın esas kısmı 5 yıl mı, 10 yıl mı, 6 yıl mı, 5 ile 10 yıl arasında olması gerekiyor rasyonel olarak bunun. Geri ödemesiz bir dönem, borcun geri ödemesiz bir döneminin kabul edilmesi. Bu olduğu takdirde Ee, örneğin 2015 yılında Yunanistan'ın geri ödemesi Gereken faiz ile beraber 22,5 milyar avro e, borcu var Vadesi gelmiş Bunun ertelenmesi Bu ödemenin ertelenmesi 3-4 yıl boyunca bu ödemelerin ertelenmesinin Yaratacağı mali kaynağı e, Spras hükümeti e, Bir e, Büyümeyi destekleme e, istihdam yaratma E, talep yaratma ve sosyal devletin hakikaten e, parçalanmış halde olan sosyal devleti e, yeniden tesis etme, politikası e, için kullanmayı düşünüyor. Bunu yaparken de bir üçüncü boyutu daha var. Elbette Yunanistan'da her şeyden önce el atılması gereken ve bunu birkaç seneden beri değil, e, bazıları bunu Yunanistan'ın bağımsızlığından beri e, devam eden bir e, e, yapısal sorun olduğunu söylüyorlar, etkin olmayan e, liyakatin içinde e, liyakat sisteminin çalışmadığı e, yolsuzluğun hat safya e, hat safhada olduğu e, kamu hizmeti yapısını, e, kamu e, kurumlarını, devleti e, yeniden yapılandırmak. Bu hakikaten çok önemli çünkü Yunanistan'da e, Siriza'ya oy verenlerin e, sadece e, beklentisi, tabii birinci beklentisi e, bu e, kemer sıkma politikalarına hızla son verilmesi ve yeni bir sayfanın açılmasıydı. Bu e, yeni demokrasiye oy vermiş, PASOK'a esas itibariyle oy vermiş e, orta sınıfların e, Siriza'ya yönelmesinin e, En önemli nedir? Yoksa Siriza'nın bir yöneticisinin söylediği gibi biz e, saf dil değiliz dedi. E, bir, bir iki yıl içinde e, Yunanistan'ın Yunanistan e, seçmenlerinin yüzde otuz altısının radikal sol ittifakın e, militanı olduğunu onun bütün ilkelerini benimsediğini elbette e, biliyoruz dedi. Dolayısıyla bizden beklenen yani Siriza'dan beklenen Ee, i̇lk hamlede bu. Ondan sonra Siriza bunu başarır ve bu başarısı çerçevesinde insanları başka hedefleri de başarabileceğini ikna ederse, o zaman Siriza'nın diğer esas bizi heyecanlandıran programının ama o zaman elbette Kamenos gibi bir kişiyle e, ittifak halinde değil, başka güçlerle ittifak halinde e, yürütmesinin kapısı açılacaktır. O yüzden ben. Siriza'nın e, Bu yaptığı seçimi e, Severek yapmadığını görüyoruz e, Çoğunluk olsaydı tek başına iktidar Olacaktı ama e, Bunun Siriza'ya yönelik Bir eleştiri e, Salvosunun nedeni olmasını Çok doğru bulmuyorum e, Doğrusunu söylemek gerekirse Savaş kabinesi tabirini kullanmamın Nedeni de e, Savaşa girildiği e, Kısa vadede savaşa girildiği Bir, bir, bir Hedef Çok büyük bir tehlikeyi Savuşturmak üzere Harekete geçmek üzere Harekete oluşan hükümetin Elinde en etkili Biçimde Hedefine kitlenmiş Bir kabine ihtiyacı Var ve Bu olabileceklerin içinde Bence Yeganesi gibi geliyor Belki alternatifleri de vardır ama Burada Siriza'yı ihanet etti zaten e, pasoktu e, gizli pasoktu şimdi pasokluğu iyice ortaya çıktı diye şimdiden damgalamanın doğru olmadı olabilir böyle, bu yöne gidebilir bu yöne gitmesinin sorumlusu da e, e, Avrupa Birliği güçleri olacaktır e, yani şu anda e, Siviza'nın e, kemer sıkma politikalarını e, yumuşatması mücadelesinde onun e, önüne Ee, olmazsa olmaz bir e, duvar çekecek, çekerse eğer Avrupa Birliği e, büyük ihtimalle e, Yunanistan'da daha e, başka radikal hareketler Altın Şafak başka olmak üzere daha başka radikal hareketler e, çıkacaktır. Zaten e, zannediyorum Avrupa Birliği'nin aklı başında e, kişileri e, Siriza'nın bu anlamda çok büyük bir fırsat olduğunu e, düşünüyorlardır. Çünkü bu Yaptık neden oldukları büyük yıkımdan e, sadece Siriza gibi partiler değil Altın Şafak gibi partiler çıkarak güçlenerek belki onun biraz daha e, e, piyasaya sunulur yumuşatılmış e, formunda Altın Şafak'ın liderleri biliyorsunuz e, lideri seçildi ama hapiste şu anda. Hapiste evet yani bir de e, tabi şey yani bayağı ciddi bir şekilde de kalıcı bir harekete dönüştüğünü gösterdiğini yüzde altı buçuk aldı gene hatta galiba biraz daha da fazla öyle mi bilmiyorum ben de tam baktım yüzde altı buçuk aldı gene yani evet. artmadı oyları ama e, stabil kaldı evet yani o da mesela üçüncü parti oldu daha doğrusu <gülüyor> onu belirtecekler evet, evet. yani açık ara ama bir yandan da cezaevinde çalışıyorlardı yani liderleri de cezaevindeydi. Dindarlı'nın evet. cezaevinde 80 üyesi cezaevinde. Evet. evet. Şey Nilüfer Tarık da bize zaten bunun bir kalıcı harekete dönüştüğünü de gösteriyor. Yani krizle büyüyen faşist bir vatandaş kesim de var ülkede demiş yani. E, e tabi tabi. Evet. Yani bunun önünü kesen e, Siriza'dır. Bunu kabul ederim. Evet. E, i̇kinci bir olgu var. Tabi Siriza'nın başarısını... E, Çok büyük bir başarı. Fakat bunun e, e, kırılgan noktalarını e, göz ardı etmemek lazım. Örneğin e, Yunanistan'da e, milletvekili seçimlerine katılımda ciddi bir düşüş var. E, sayıları çıkarttım. Mesela 2003'te milletvekili seçimlerine katılım %78,5. E, 2007'de %74. Bunlar yüksek rakamlar Avrupa için. 2009'da yani krizin ilk... Patladığı Yıl yapılan seçimlerde Yüzde 71 ama sonra Hızla düşüyor yani 2014 seçimlerinde Yüzde 62 bu seçimlerde Yüzde 64 Bu şunu gösteriyor Seçmenin en Mobilize olan kesimi PASOK'tan Elini çekip PASOK'a desteğini çekip Sirize'ye kaymış Kayıyor PASOK yüzde 40'larda Ee, oy alan bir parti de hatırlarsınız. Evet. E, bu arada yine e, Tarık Yahya'nın yazdığından göre bize e, Batı Trakya'da da mesela e, Saygın Pasok me mebuslarını da de kazanmış Siriza, e, Hüseyin Zeybek Santiden. Mustafa Tabii. Mustafa, Aydın Kara Yusuf'ta Komotini'den. Eski Tabii. soldan gelenler. Yani sadece Müslüman Türk azınlıktan değil Yunanlılardan oy almışlar. Bu da önemli bir... Tabii, Rodop bölgesinde e, Siriza'nın oy oranına baktım. Yüzde 52 veya 53. En yüksek. E, Rodop bölgesi e, şeyin e, Kavala ile Dede Ağaç arasında kalan bölgedir. E, oradan Siriza milletvekili Kavala e, Ayhankara seçildi. İki milletvekilliği vardı ve ikisini de Siriza aldı. Benzer biçimde eee Gümülcine Komotini de Mustafa Mustafa zannediyorum Komotini'den seçildi. Evet. Mustafa ee, Mustafa Komotini'den. o daha eski bir yani PASOK'tan gelen bir milletvekilidir. Evet. Eee Sırrıya da geçti zannediyorum sonra. Evet, zararsan. evet. Geçmişte geçmişti ben onu tanıdığımda. Evet. Ee, bu bu azınlıklar açısından da tabii çok büyük destek olduğu açık. Dün Ayankara'nın CNN'de beraber o telefonla katıldı. Onun söylediğine göre Türk azınlık Müslüman Türk azınlıkta %70'lere varan bir destek Sırbeye geldiğini söylüyor. Şunu belirtmek istiyordum biraz evvel Katılım oranın düşmesi Siriza'nın e, Kazanmasını büyük ölçüde e, Hızlandırmıştır elbette Bu şu anlama geliyor Yeni demokrasiye oy vermeye Artık eli gitmeyen Pasoka oy vermeye eli gitmeyen Ama diğer taraftan diğer partilere de Güvenmeyen Siriza'ya da Gene oy vermeye bu sefer fazla solcu Olduğu için e, eli gitmeyen Bir kesim muhakkak var Bu seçmenlerin yüzde 10'u gibi bir sayı baktığımız zaman e, Yunanistan'da. E, bu da 1 milyon kişi falan demek Yunanistan seçiminde. Yunanistan e, boyutlarında 10 milyon seçmenin olduğu bir yerde 1 milyon kişi e, sandığa gitmemiş. Normal koşullarda sandığa giden 1 milyon kişi var. Bun, bu kişiler ne yapacaklar? Siriza'nın bu kişileri de kazanma sadece yüzde 36'yı elinde tutma değil tabi yani üç buçuk milyon civarında seçmeni elinde tutma onu onun desteğini kaybetmenin yanında önündeki hedeflerden bir tanesi belli ki diğer partilere oy vermeyen oaya seç gitmeyen sandığa gitmeyen o kesimin yeniden sandığa gelmesini sağlamak ve bunu sirizanın başarısıyla eş güdüm halinde sağlamak. Evet Ahmet o zaman senin metaforunu sürdürürsek seferberlik halini bunların katılımına yönelterek devam ettirmek evet, gerekiyor. Evet ama bunu başarmış. Şimdi seferberlik halini bunun katılımına yöneltmek elbette çok önemli ama bunu artık şu anda seferberlik halinde herkesin bak seçim olmayacağı için herkesin baktığı şey Siriza Avrupa Birliği kurumlarıyla, Troika'yla Avrupa Almanya ile başta olmak üzere Yunanistan'ı e, Soluk aldıracak Yeni bir e, umut e, Verecek e, Bir gidişatı e, izin verecek mi Bunu e, onlara kabul ettirmeyi başaracak mı Bunu başarırsa o seferberlik O dediğimiz seferberlik e, Çok daha kolay gerçekleşir Aksi takdirde Aksi takdirde e, Yunanistan'daki bu umudun Kırılmasının bütün E, sorumluluğu bundan sonra Avrupa Birliği'nin üzerinde olacaktır ve Avrupa Birliği çok ciddi bir e, tehlikenin tetikleyicisi kendi eliyle tetikleyicisi olmuş olacaktır diye düşünüyorum. Evet belki son olarak da şeyi de Avro'dan e, çıkmasının da çok e, önemli hatta şart olduğunu söyleyen iktisatçılar ve yazarlar da Şimdi aşamada değil. Evet. Bence şu aşamada Avro'dan çıkması E, tartışmasından ziyade Bu başarısız olursa Önümüzdeki bir yıl içinde O zaman Avro'dan çıkma gündeme gelecektir elbette evet. Ama bunun denenmemesi Ve Avro'dan e, Bu denenmeden çıkması Avro'dan çıkışın e, Önemli çalkantılarını İktisadi bedelini e, Gene Siriza'nın üzerine yüklenmesine Yol açacaktır Ama bu yol Avrupa Birliği tarafından ...Siriza'nın önünde açılmazsa... ...bunu zorlayarak... ...bütün gücüyle zorlayarak... ...zorlamasına rağmen açılmazsa... ...o zaman zaten yapacak bir şey yok... ...savaş başka yerde devam eder... ama ...mücadele başka yerde devam eder... ...ama şu, Avrupa Birliği'nden çıkış... ...şu aşamada... E, ...gündemde değil... ...ama bu başarısız olursa... ...gündeme elbette gelecektir... ...ve o zaman da yeni bir e, Yunanistan... ...başka bir Yunanistan kurulur... ...Avrupa Birliği'nden çıkış... ...felaket mi olur... Yunanistan kadar Avrupa Birliği'nde e, sarsar. Batırır mı? Batırmaz. Bunu da belirtelim. Yani Avrupa Birliği'nden Yunanistan çıkarsa Avrupa dağılır, bu biter, ölür falan. Olmaz. Onun da gerçekçi olmamız lazım. Evet. Türkiye'de de solunluğu bayağı desteklediği ve umutlandığı bir durum oldu. Bunu da ayrıca konuşmamız sadece Türkiye'de olsa, evet, Bütün evet. Avrupa'da, İspanya'da da. Bütün başladı. Avrupa'da, İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Belçika'da, Portekiz'de, Portekiz'de, Bütün Avrupa'da. Evet. O kadar ki ilginç bir gelişme de oldu. Fransa-Holland yeşil ışık yaktı ile olan görüşmelere. Merkel ve Alm E, Almanlar e, el altından anlaşma yapacaklara dair bilgiler e, iletmişlerdi ile Ama açıktan bunu söylemekten şimdilik imtina ediyorlar ve burunlarından kıl aldırmıyorlar. Ama el altından bu pazarlıklar başladı seçim öncesinde. Çünkü Siriza'nın kazanacağı belliydi. E, her durumda Siriza'nın iktidar partisi olacağı belliydi. E, ne kadar kazanacağı belli olmamasına rağmen. E, ama Fransa olaylarında e, Siriza'ya, yani Yunanistan'a bir şans vermek bizim sorumluluğumuzdadır gibi çok yakın bir mesaj verdi. Sarkozy de usta siyasetçi bir anekdotla bitirelim. Sarkozy ilginç bir şekilde bu Yunanistan seçimlerinin hemen ertesinde Almanya'yı partisi olarak kendi partisi biliyorsunuz Sarkozy itsa partinin başına geldiğinden evet. Fransa'da Merkel'i ziyaret etti gayri resmi bir ziyaret <gülüyor> ve orada bir laf etti dedi ki bu dedi Hollandalı Yunanistan'da seçimleri kendisi kazanmış gibi e, seviniyor dedi. Anlamadık biz bunu dedi. E, Sosyalist Parti Fransız Sosyalist Partisi'nin part, e, kardeş partisi Pasok'tur dedi. Acaba Fransa'daki seçimlerde de kendisinin %3'e düşebileceğini hiç düşünmemiş mi dedi. <gülüyor> çok yanlış değil. değil %3 evet. açısından çok yanlış değil ama Fransız Sosyalist Partisi e, seçimlere bir ay kala, iki ay kala hatta yakın tarihe kadar Siriza'yı görüşmeyi reddetti. Spiras e, e, Fransa'ya geldiğinde Fransız Sosyalist Partisi Spiras'la en azından resmi olarak görüşmedi. PASOK kardeş partisi olarak tanıyordu ve Spiras'ı e, Sosyalist Partisi'nin solundaki partiler e, sol cephe e, başta olmak üzere desteklediği için kendisine rakip olarak gördü ve desteklemedi. Şimdi oportunist bir dönüş yapıyor ama savaş halidir. Evet. Bütün bu oportunist dönüşler <gülüyor> kabul edilmek gerekir. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gaste. Evet, Açık Radyo burası 94.9, acikradyo.com. Ve açık gazete devam edecek. Fakat bir teknik arıza bildirmek zorundayım. O da açık bilinç, güven, güzel dereyle Cambridge'den telefon hattıyla genellikle yapmakta olduğumuz açık bilinç kayıtlarında dönmesi açısından teknik açıdan bir sorun çıktı. Ve dolayısıyla... Bunu geç, bildirdiğimiz e, ve cep telefonlarıyla beyin tümörleri arasındaki ilişkiyi ele alan programımızı yayınlayamamak durumunda kaldık. E, Doktor Şenol Aile ile eski programcılarımızdan dostlarımızdan e, Şenol Aile ile yapmış olduğumuz kayda ulaşamadığımız için şu anda <gülüyor> bir önceki hafta yaptığımız programın bir tekrarını yayınlamak durumunda kalıyoruz. Bunun için de peşinen özür dileyelim. Sizden teknik bir arıza dolayısıyla Açık Bilinç bir geçen haftanın tekrarından oluşuyor. 20 Ocak tarihli Açık Bilinç programıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Müzik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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın, günaydın merhaba. Evet, yeni yıl ilk programlarında geçen yıldan kalan bir şey psikoloji tarihi üzerinde konuşuyorduk. Bilişsel devrim ve oradan da evrilerek bilişsel nörobilime evrilmiş bir durum var. Bunun üzerinde biraz daha tarih meselesini biraz daha konuşup bitiririz diye söylemiştiniz. Evet, yaklaşık iki aydır nayda ise psikoloji tarihinden e, bahsettik fakat arada e, başka konular da e, dahil oldu e, sohbetlere. E, psikolojinin deneysel psikolojinin ilk e, ekolu olan e, deneysel psikoloji kendisini kurumsal olarak felsefeden ayırdıktan sonra 1800'lerin ortasında e, kendi kendini tesis ettikten sonra ortaya çıkan e, içgörü okulu vardı. Fenomenal iç e, içgörü yöntemiyle, introspeksiyon yöntemiyle çalışan. Derken e, davranışçılık e, son derece hızlı bir şekilde ortaya çıkmış ve e, içgörü okulunu bertaraf e, etmişti. E, reklamcılık e, yöntemlerini de kullanarak ve büyük ölçüde e, propaganda ile e, doğru e, iddia ettiği doğru şeyler var davranışçılığın fakat e, kısmen özellikle bu davranış modifikasyonu falan gibi e, yöntemlerin e, hem yetersiz hem sakıncalı tarafları olduğundan da bahsetmiştik. Hatta Davranışçılığın en önemli isimlerinden B.F. Skinner, faşist olmakla ya da faşist ideolojilere alet olacak bir yöntem mi savunuyor olmakla falan suçlanıyordu. Fakat davranışçılığın sonunu bu tür ideolojik suçlamalardan ziyade bilimsel olarak yetersiz, kalması getirdi. Burada da en büyük rolü e, o zaman çok genç bir dil bilimci olan Noam Chomsky oynamıştı. E, davranışçılık insan davranışının tümünü e, insanın dışında yer alan uyaranlarla insanın buna verdiği e, cevaplar ya da tepkiler e, yani stimulus response diye geçen uyaran cevap e, eşleşmeleriyle açıklayabileceğini iddia ediyordu. Bir tek insanların değil bütün canlıların da aslında davranışlarının böyle açıklanabileceğini iddia ediyordu. E, Chomsky e, Skinner e, dil konusunda da davranışçı bir kuram geliştirmeye çalışıp e, dinsel davranış diye verbal behavior diye bir kitap yazdığı zaman e, bunun e, uzun ve e, çok E, kitabı perişan edecek e, kuramsal açıdan bir e, kötüğini yazdı ve yayınladı 1959 yılında. Orada e, dilin e, yalnızca e, dışarıdan gelen uyaranlar ve bizim buna verdiğimiz cevaplarla açıklanamayacak kadar komplike bir şey olduğunu, dili açıklamak için bir takım yüksel mekanizmalara ilerliyoruz. ...ihtiyaç duyulacağını... ...bu mekanizmaların bir kısmının da... ...doğuştan itibaren... ...bizle beraber... ...dünyaya geliyor olması gerektiğini... ...insan... ...zihni eğer bir... Bez, ...beyaz boş tahta... ...şeklinde... ...ortaya çıksa... ...hiçbir zaman dil öğrenmenin... ...mümkün olamayacağını... ...yine dil bilimden gelen... ...veriler ışığında gösterdi... Bu Skinner'in hiçbir zaman cevap veremediği bir eleştiri olarak kaldı ve Cognitive Revolution denen bilişsel devrim diye geçen bir hareketinde aslında belki fitilini ateşlemiş oldu. 1950'lerden itibaren, 50'lerin sonundan itibaren bilişsel devrim yani Ee, insan davranışını ve insan zihnini açıklamak için yalnızca e, uyaranlara ve bizim buna verdiğimiz tepkilere bakmanın ötesinde bakmaktan ziyade hatta e, bunları fasilite eden e, içsel mekanizmaları e, bakmak gerektiği e, temasıyla bu varsayımla bunu merkeze oturtarak e, ortaya çıktık. O gün de aslında bu bilişsel devrimin e, etkilerini e, halen e, bilim içinde, zihin ve beyin bilimleri içinde e, yaşamaktayız, görmekteyiz. E, birkaç ilginç şey e, yol e, ile kesişti bu arada. E, Cognitive Revolution ortaya çıkarken yapay zeka da aynı zamanda e, ortaya çıkmaktaydı. Zaten e, bu bilişsel Devrimin ana temalarından bir tanesi bilgisayar modellerinden esinlenerek insan beyninde olan biteni o şekilde açıklamaya çalışmak üzere kurulmuş durumda. Dolayısıyla yapay zeka ile bilişsel devrim el ele ilerlediler ve bir süre sonra insan zihnini açıklamanın... Komplikeliği ve zorluğu nedeniyle de çok disiplinli çalışmalara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bilişsel bilim diye yeni bir bilim doğdu. Bu pek çok konudan açıdan aslında ilginç bir konu. Çünkü yani bilim sosyolojisinden açısından bakarsanız dünyada var olmayan, işte 1960'lı yıllarda hiç adı bile olmayan bir bilim yeni bir isim konularak Ee, yeni bir yöntem, metodoloji işte kendine göre bir e, dağarcık bir e, vokabüler ve bir kuramsal altyapı zemin e, oluşturularak ortaya çıkıyor. Artık günümüzde bilişsel bilim diye bir e, bilim var. Ee, 1982 yılında ilk e, bilişsel bilim bölümü açılmış. Vassar e, Koleji diye Amerika'nın bu Kuzey Doğu'sunda yer alan delik Küçük e, kolejlerden bir tanesi. Daha sonra onu başka büyük okullar izledi ve bölüm olarak e, bilişsel bilimi e, açan ve e, öğrencilerine e, sunan e, bir sürü okul oldu. E, bunların içinde e, çeşitli başka bölümlerin altında e, bir branş olarak bilişsel bilim sunan yerlerde oldu. Ben de doktora çalışmalarımı böyle bir alanda yapmıştım mesela. Bilgisayar bilimin içinde başlangıçta beş ana disiplin vardı. Bilgisayar bilimleri, büyük ölçüde yapay zeka, psikoloji, felsefe, büyük ölçüde zihin felsefesi, dil bilim ve antropoloji. Bu beş ayak üstüne kurulmuş şekilde eğitim veriliyordu. Fakat 1990'ların ortalarından itibaren ilginç bir şey daha oldu. Bu beş saç ayağına bir altıncısı eklendi. Ve bu eklenen altıncı ayak bilimsel bilim için giderek en önemli ayak haline geldi belki. O da nörobilim ya da sinirbilim. bilim. 1990'nın başında Amerika senatosu 1990'ları beyin 10 yılı olarak ilan etti ve e, büyük bir fon e, e, katkısı para katkısı e, yapmaya karar verdi e, aynı zamanda beyin görüntüleme teknolojilerinin de e, gelişmesi ve beynin içinde olup bitenlere yani dışarıdan e, kafa üstünden hiçbir şekilde aslında göremeyeceğimiz ya da anlayamayacağımız ya da davranışçılığın eee Yalnızca uyaranlar ve ona verdiğimiz tepkileri ölçmeye çalışırken elinde olmayan bir deneysel araç gerece sahip olmuş şekilde insanların içlerinde neler olup bittiğini görür hale geldik. Beyin bilimleri birden e, büyük bir ilme kazanarak e, müthiş bir atılım yaptı e, ve 2000'li yılların başından itibaren yani 21. yüzyılın ilk yarısına en azından hali hazırda damga vuran damga vurmakta olan e, bilim haline geldi. Beyin bilimleri e, tabii e, çok yıllardır aslında ortalıkta vardı ama genellikle fizyolojik açıdan ya da hücre düzeyinde çalışılan bir durumdaydı. Beyin bilimlerini yapay zeka ve bilişsel bilimlerle bir araya getirdiğimiz zaman ortaya kognitif nörobilim ya da bilişsel sinir bilim denen yeni bir alan çıkmış oldu. Böylece hem bilişsel bilimin içine E, nörobilim eklemlenmiş oldu. Hem de nörobilimin kendisi nörolojiden farklı olarak nöroşirojiden farklı olarak e, sinir sistemini çalışan nörofizyolojiden farklı olarak e, otonom yeni e, gelecek vadeden ve çok heyecan uyandıran bir, e, yeni bir alan e, olarak belirdi. E, o gün bugündür de e, Bence e, en ilginç e, işlerin e, başında, bilim alanında e, ortaya çıkmakta olan en ilginç işlerin başında bu e, bilimsel nörobilim alanında yapılan işler geliyor. Bu te teknolojinin ee, rolü e, ne oldu bunda? Yani beynin an, <gülüyor> belli bölgelerinin aydınlatılması denen e, sistemin gelişmesinde e, önemli rolü olduğu söylenebilir mi bunun? Evet. Tabii söylenebilir. Birçok bir açıdan söylenebilir. Biraz aslında şimdi ondan konuşmakta fayda olabilir. Ee, beyin bilimleri e, zaten e, epey eski bir zamandan beri yani neredeyse yüzyıldan yıldan beri yapısal bir takım görüntülemeler yapıyorlardı. Yani e, siz röntgen cihazıyla e, işte bir insanın kemik yapısına baktığınız zaman e, vücudunun içinde dışarıdan e, çıplak gözle göremediğiniz bir şeyi görmüş oluyorsunuz. E, benzer şekilde yaklaşık 100 yıldır e, beynin içindeki e, vasküler sistemi, e, damarların e, mesela anatomik e, durumunu e, benzer yapısal görüntüleme yöntemleriyle görmek mümkündü. Ama belki e, kognitif sinir bilimi e, böyle bir devrim halinde e, çağ atlatarak e, önümüze getiren şey, bu yapısal görüntülemenin yanında fonksiyonel e, görüntülemenin, işlevsel görüntülemenin de mümkün olması oldu. Yani yapısal görüntülemeyle bugün, işte. İstanbul'da mesela e, yüzlerce MR makinesi var. E, büyük ihtimalle aslında gerekli gereksiz. E, kimi zaman e, gereksiz olduğu halde işte herkese gidip bir MR çaktı, e, gel diyorlar. E, bu e, MR makineleri e, yapısal görüntüleme veriyor. Yani sizin beyninizin içinde mesela bir e, yabancı bir doku süreci ya da olmaması gereken tümör olarak e, nitelendirebilecek bir e, öbeklenme varsa bunu görebiliyorsunuz. E, ama beynin hangi anda gerçek zamanda ne yaptığını e, yapısal görüntüleme ne göremiyorsunuz. Onun için işlevsel görüntüleme gerekiyor. E, i̇şlevsel görüntüleme yapabilen e, MR cihazları e, bir Bilkent Üniversitesi'nde vardı. İstanbul'da da ilk bu cihaz İstanbul Üniversitesi'nde geçen sene Mayıs ayının sonunda açıldı. Hatta hemen ardından Profesör Doktor Tamer Demirel konuk etmiştik programımızda bu görüntüleme merkezinin açılmasında evet. ön ayak olmuş olan çok emeği geçmiş olan bir bilim insanı olarak fonksiyonel görüntüleme birkaç şekilde oluyor. Büyük ölçüde beynin Daha aktif e, olan noktalarında, e, yani siz bir işle uğraşırken, bir şeye bakarken ya da bir problem üstünde düşünürken, e, bilişsel bir e, angajman içindeyken, beyninizin bazı yerlerinin diğer yerlerinden daha fazla aktif olacağı. Dolayısıyla beyninizin o yerlerinin o işi yapmaktan, yapmakta daha büyük sorumluluk aldığı e, düşünülebilir Bu varsayımla hareket ettiğimiz zaman beynin e, belli durumlarda nerelerinin daha aktif olduğunu e, nasıl görebiliriz? E, mesela beynin daha aktif olan e, yerine daha çok e, kan akışı oluyor ya da e, kan o bölgelerde daha fazla e, o, o bölgelerdeki da daha çok oksijen kullanılıyor. Böyle bir varsayımdan başladığımız zaman e, eğer e, beynin içindeki e, kanın oksijen oranını ölçebiliyorsak e, iyi kötü e, işlevsel bir görüntüleme de yapabiliyoruz demektir. E, buna benzer bir varsayımdan yola çıkarak e, ilk belki başarılı beyin görüntüleme e, yöntemleri e, Single Photon Emission Computed Tomography denen SPECT diye geçiyor. Ya da pozisyon emission tomography denen yöntemlerdi. Burada e, deneyin e, e, kanına radyoaktif izotoplardan oluşan bir madde derk ediyorsunuz. E, beyninin neresi daha aktifse e, bu izotopları dışarıdan e, radyoaktif olmaları nedeniyle izleyebildiğiniz için bu e, İzotoplar nereye gidiyor? E, beynin daha aktif olan yerlerindeki e, konsantrasyona bakarak e, bir fikir sahibi oluyordunuz. Bu e, ilk başarılı beyin görüntüleme e, sonuçları bu anlamda e, SPECT'ten ve PET'ten geldi. Fakat e, tahmin edebileceğiniz gibi hem insanlara tedirgin eden bir yöntem. Çünkü... E, ...derecesi itibariyle sağlığa zararlı olmadığı düşünülüyor ama... ...sonuçta radyoaktif bir maddeyi... E, ...derk etmiş oluyorsunuz bir insana. E, i̇kincisi... ...saatler alan... E, ...bir e, prosedür. E, i̇nvasif de bir e, prosedür. Kolay bir şey değil bunu yapması. E, dolayısıyla... E, ...fonksiyonel APMR ortaya çıktıktan sonra... ...yani... Ee, bir manyetik alan yaratarak bir makineyle içine soktuğunuz bir insana e, herhangi bir şey zerk etmek zorunda kalmadan e, beyninin içindeki oksijen dağılımına bakmanız mümkün olduğu zaman e, çok daha hızlı bir şekilde e, deneyleri yapmak mümkün. Nitekim e, en e, popüler en çok kullanılan beyin görüntüleme yöntemi şu anda e, bu işlevsel e, MR. Ama onun yanında beynin elektriksel e, e, aktivasyonuna bakan e, FEG denen elektroantofalografi e, bir yöntem var. Ya da e, optik görüntüleme diye bir yöntem var. O da e, yine e, oksijen dağılımına göre beynin değişik yerlerindeki e, e, kanın ışığı değişik şekillerde kırdığı... E, varsayımından yola çıkıyor. Sonuç itibariyle bugün elimizde var olan deyin görüntüleme teknikleri eminim bir elli sene sonra çok komik ve işte bizim çocukluğumuzda seyrettiğimiz uzay yolu kadar demode gözüken şeyler hale gelecek. Yüz sene sonra daha da öyle olacak falan. Ama Bir anlamda bu bilişsel devrimi gerçekleştiren ana ayaklardan bir tanesi bu, bu görüntüleme teknolojilerinin gelişmesi oldu. Şöyle de aslında çok önemli bir noktayı da kısaca belirteyim. Beyin görüntüleme tekniklerinin gelişmesi bilimde, nörobilimde, beyin bilimlerinde, psikolojide, felsefede pek insanların yanına yaklaşmak istemediği tabu olarak neredeyse görülen bir takım e, aslında ilginç konuların çalışılmasına da e, bir ehliyet e, sunmuş oldu. E, bunlardan bir tanesi mesela e, hipnozdur. E, hipnotizma çok e, ilginç e, bir fenomen ve bence bilimsel olarak e, çalışması da çok ilginç bir e, fenomen. Bunu bilinçliyorum. E, Bilimsel olarak e, çalışmış birkaç insan var. Bir tanesi e, şans eseri Stanford Üniversitesi'nde hocaydı. Ben de şans bir dersini alıp e, öğrenme e, şansına ve şerefine erişmiştim. Ondan sonra bir parça daha çalıştım. Kliknotizmada e, e, transa e, getirilen e, denekler e, yalnızca... E, ...sembolik bir e, yöntemle... ...yani konuşarak... E, ...bir şeyler önerilerek kendisine... Yani, getirilen e, denekler... ...çok ilginç e, davranışlar... ...sergileyebiliyorlar... ...fakat... E, ...buna uzaktan baktığımız zaman... E, ...bir insan gerçekten iklimsiz olduğu için mi... ...öyle davranıyor... ...yoksa acaba... E, ...belki sizi kırmamak için mi öyle yapıyor... ...ya da rol yapıyor... ...ya da öyle yapması hoşuna gittiği için mi... ...öyle yapıyor... <gülüyor> Yani siz bu insana şimdi kendi isminizi unutacaksınız diye bir şeyde bulunuyorsunuz mesela hikmetik öneride. Daha sonra isminiz neydi diye sorduğunuz zaman başka insanların önünde hatırlayamıyor. Ama gerçekten mi hatırlayamıyor yoksa hatırlayamıyor gibi mi davranıyor? Bunları tesis etmek dışarıdan bakarak mümkün olmadığı için hikmetizmanın aslında bir fokus pokus göz işi olduğu ve bilimsel olarak vakit kaybedilmemesi üstünde çalışarak e, düşünülürdü. Genel görüş buydu. Ama şimdi mesela insanları beyin görüntüleme cihazları içinde e, hipnotize ettiğimiz zaman hipnotize edilmiş birisinin e, size verdiği cevapla hipnotize edilmemiş birisinin verdiği cevap arasında ciddi bir beyin aktivasyon e, diferansiyeli farkı e, gördüğümüzde e, uzaktan kayak doğru mu yoksa göz bağcılık mı olduğuna karar veremediğimiz şeylerin böyle bir sinir bilimsel altyapısı olduğunu da görmek mümkün oluyor. Evet. Bu da sinir bilimcilerin mesela işte hipnotizma gibi hiç kimsenin yanına yaklaşmak istemediği bir konuyu çalışır çalışabilir hale gelmesine yol açtı. Bu açıdan da bu teknolojilerin bilimde böyle ufuk kaçıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet Güven Bey ben şeyi sormak istiyordum. Hipnotizma dediğimiz zaman kişilerin telkine açıklılığı ya da kapalılığı gibi bir durum söz konusu. Bunu bilimsel olarak ölçebilmenin evet. bir yolu var mı acaba? Ee, var. Evet. Yani e, beyin görüntüleme biraz da tam aslında bunu sağlamış oluyor. Ben mesela e, doğru herkes e, telkine aynı derecede açık değil. E, diyelim ben seni ve Ömer Bey'i E, hipnotize etmeye çalıştım ama sen Tertine daha açık bir e, kişisin e, ikinize de e, şimdi elinize bir iğne batıracağım e, ya da bir, bir küçük elektrik şoku vereceğim ama hiç canınız acımayacak e, hissetmeyeceksiniz bile diye bir Tertinde bulundum e, ikinize de verdim bu şoku ya da iğne batırdım e, ikinizin de eline ikinizde mesela buna bir tepki vermediniz sanki bir şey olmamış gibi davrandınız ama gerçekten e, canınız acıdı mı acımadı mı e, bunu bilmemin dışarıdan bakarak e, bir imkanı yok e, sen telkine açık birisi olduğun için gerçekten canın acımamış olabilir Ömer Bey ise e, tepki vermek istemediğinden canı acımamış gibi gözükmüş olabilir canı acıktı halde yani halde ben e, bunu beyin görüntüleme yöntemiyle e, anlayabiliyorum tam da aslında bu konuda Bu ağrı ve acı konusunda hipnotizmanın kullanımıyla ilgili bir sürü beyin görüntüleme çalışması var. Beyin görüntülemeye baktığım zaman senin can mesela acı merkezlerinde beyninde canın acıdığı zaman aktive olan merkezlerde hiçbir aktivasyon olmadığını göreceğim. Gerçekten hipnotize olmuş ve E, telkinden etkilenmiş vaziyetteysen sanki o iğne sana batmamış gibi e, olduğunu göreceğim. Bu zaten hipnotizmanın gerçek bir fizyolojik etkisi olabildiğini gösterebilen e, deri. E, Ömer Bey'in beyine baktığım zamansa aslında acı merkezlerinde reaktivasyon olduğunu, yani aslında canının acıdığını ama bunu çaktırmamaya çalıştığını görmüş olacağım. Böylece tabii insan şeyden de belki... E, dresledirgin olabilir. Bu beyin görüntüleme yöntemlerinden e, kaçış yok mu? Beyin görüntülemenin güneşi altında saklayabileceğimiz hiçbir şey kalmayacak mı? E, günün birinde kalmayabilir. Yani beyin görüntüleme e, yöntemleriyle beynine baktığımız bir insanın e, en içindeki gizlemeye, saklamaya çalıştığı E, duygulay düşünceler dahil olmak üzere en içindeki en gizli şeylerini bile aslında e, dekodluyor olabilirsiniz. Kodunu çözüyor olabilirsiniz. Müdahale edebilir peki? E, o günlerden çok uzak. <gülüyor> onu, onu bitireyim en azından. Evet. E, beyin görüntüleme metodları çok e, kaba e, o, o incelikten çok uzakta bir şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim en azından kendi hayatımız için de, e, endişe etmemize çok gerekiyor. Evet, şey de ilginç aslında yani e, bu empati nöronlarının da keşfedilebilmesi bu görüntüleme yöntemiyle bayağı devrim <gülüyor> niteliğinde bir şey olarak. Bunu daha önce de kısmen konuşma fırsatımız olmuştu. Fransız e, şey paylaşımcı evet. e, şeyleriyle beraber, primatlarıyla beraber. Evet. evet aynı, aynı nöronlar e, aynı aynı nöron. konusunun da e, bilimsel açıdan kabul görmesinin e, etkenlerinden bir tanesi bu beyin görüntüleme e, e, nin, e, mümkün olmasıydı. Aslında Türkiye'de e, Özey'in Üniversitesi'nde çalışmakta olan bir bilim insanı var. Aynı nöronlar üstüne tezini yazmış olan kendisini açık bilince davet etmiştim bir tarih bulamamıştık fakat e, yeniden bu davetimi yeneyim e, belki birkaç hafta içinde e, aynen öğrenler konusunda da böyle bir ummanla konuşmuş oluruz. Evet çok Bir de bitirirken şunu söyleyeyim e, geçen programda da bahsetmiştim e, cep telefonlarının beyin tümörleri üstüne. E, korelasyonuyla, etkisiyle hatta ilgili bir e, nispeten yeni bir çalışma yayınlanmıştı. Bunu da e, konuşmak istiyoruz. Gündemi değiştirecek bir başka e, değişiklik olmazsa e, bu araştırmayı benim dikkatime sunan ve programda da e, konuk olarak e, gelmeyi kabul eden Doktor Şenol Ayla e, e, açık bilince açık bilince e, konut edip bu, bu meseleye de yakındığı bir zamanda bakalım istiyorum. Çok iyi alışlanırız da kendisini çok yakında Evet. Belki çok teşekkür ederiz. Burada evet, bitiriyoruz. Bu tarihini böylece şimdilik e, bitirmiş olalım. E, bir noktada yapay zeka konusuna e, döneriz diye düşünüyorum. O zaman belki yine temas eden ortak noktalara e, herhalde değineceğiz ama e, şimdilik bu tarih e, bölümünü böylece kapıyalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Bilinç Açık Bilinç güven güzel dereyle bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, böylece de açık gazteyi bitirmiş oluyoruz. Bir teknik arızadan dolayı geçen hafta yayınladığımız açık bilinci bir kez daha yayınlamak zorunda kaldık. Bunu, bunun için tekrar özür dileyerek bugünkü açık gazeteyi de kapatacağız kapatırken de Demis Rusos üzerine Arianna Ferendino ile de konuştuk bugün 68 yaşında ölmüş 60 milyondan fazla albüm satmış olan çok ünlü Yunan şarkıcı aynı zamanda da Aphrodite Child adlı grupla da solo çalışmalarının dışında Progressive Rock grubunda Vangelis ile beraber çalışmaları olmuştu. Nana Muscuri de ünlü şarkıcı bir sanatçı, bir dost idi ve yaptığı işi de çok seviyordum. Mükemmel bir sesi vardı. İnşallah daha iyi bir dünyadadır demiş. İskenderiye'de Mısır'da doğmuş olan Artemius Venturis Rusos'un ardından bizde goodbye adlı şarkısını çalarak ona veda ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. I'm